açık beyin My brain felsefe, nöro ekonomi, Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbit. Değerli dostlar, dünaydın 94.9 Açık Radyo, Açık Bey'in programından tekrar merhaba, iyi günler dileyerek programıma başlıyorum. Bu haftada değerli arkadaşım program e, arkadaşım Hakan Gürvit sizlerle olamıyor. Mesleki çalışmaları dolayısıyla tabi bazı aranızdan bazıları aranızdan bazı arkadaşlar e, biz sizi aynı meslekten biliyorduk. E, acaba sizin mesleki çalışmalarınız olmuyor mu diye bana da soruyor olabilirler. Ama ben öncelikle emekli olduğumu ve onun kadar yoğun çalışmadığımı da söyleyeyim ee, bir gerekçe olarak. Bu programı <gülüyor> yarın sürdürmeye çalışacağım. Bugün self kendilik konusunun özelliklerinden e, devam etmeyi umuyorum. Ve karşımızdaki İkinci özellik, kendilik ve self e, fenomeninin, olgusunun, devamlık ve süregenlik özelliği. Davranışlarımızın zaman içinde ve mekan içinde, neden sonuç ilişkileri içinde birbirine bağlanması, öncesiyle sonrasıyla bir bütünlük teşkil etmesi... Ve önceye baktığımızda sonraki davranışlarımızın öncülünü, sonraya baktığımızda ise önceki davranışlarımızın sonuçlarını daha çok görmemiz, zihnimizde bir bütünsellik olduğunu, bütüncüllük olduğunu zaten gösteriyor. Ve diğerleriyle ilişkilerimizde de, sosyal davranışlarımızda, ilişkilerimizde de, kesinlikle onları değerlendirirken de onların öncesi bugünü ve sonrası bağlamında yine bir değerlendirme yaptığımızı e, söyleyelim kendimizle ve başkalarıyla ilgili yaptığımız bu değerlendirmeler bu zihinsel e, akış ve zincirle, zincirleme e, reaksiyonlar acaba neden dolayı olabilir? Ee, bunun altyapısında ne var? <gülüyor> Ve bozulduklarında neler ortaya çıkıyor? <gülüyor> Bunlara bakmayı deneyeceğim. Tabii ki kolaylıkla tahmin edebileceğiniz gibi bu zihinsel devamlılık tabii ki beyinde bu devamlılığı sağlayan bir mekanizmanın olduğunu ...bize vehmediyor. Bu mekanizma... ...beyindeki bu mekanizma... ...bizim devamlılığımızı... ...ve süregenliğimizi... ...sağlayan bu mekanizma... ...bellek mekanizmasıdır. Beyindeki... ...hafıza mekanizmalarıdır. Ve... ...üç ana bellek... ...türünden... ...bahsedebiliriz... Ve bu süregenlik ve bütünlüğü onlar için de belki örnekleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi <gülüyor> e, erken çocukluk dönemimizden itibaren e, bazı becerileri öğrenmemizi sağlayan ve e, onları hayat boyu yeniden öğrenmeden sürdürmemizi sağlayan e, yetenek belleği veya prosedür belleği denen becerileri öğrenme belleğimiz. İkincisi, nesneleri ve olayları öncesiyle ve sonrasıyla e, yaşam içinde anlamlandırmamızla ilgili anlamsal bellek veya semantik bellek denilen bellek türü. Üçüncüsü ise aslında tamamen ...kendimizle ilgili, kendi yaşadıklarımızla ilgili özel olgular belli diyebileceğimiz epizodik bellek. Yani bunların e, birlikte olması zihnimizde bir devamlık ve süregenlik e, sağlıyor, bir kronolojisi yaratıyor... Ve aynı zamanda bunun içinde yaşadığımız zamanın ve mekanın bilinci de var. Bu özel olguların belleğinde ise boş sayfa en sonundaki kitabında e, tanıtmıştık burada. Steven Pinker'ın sözleriyle When and where Who did what to whom Ne zaman ve nerede kim kime ne yaptığının belleği ...halinde oluyor. Bu bellek bölümlerinin... ...toptan veya bölümlü olarak etkilenmesi... ...birçok hastalık dolayısıyla... ...bizim zihinsel devamlılığımızı... ...ve süregenliğimizi... ...bozuyor. Mesela bunlardan bir tanesi... ...geçmişle ilgili... belleğimizin ...kaybı bir hastanın ağzından bunu ifade etmek istediğimiz zamanda doktor benim annem ne zaman ve nerede öldü şeklinde bir e, klişe çıkartabiliriz. Umberto Eco'nun Kraliçe Luana'nın Gizemli Alevi romanındaki hasta aslında geçmişe yönelik e, belleğini kaybetmesi nedeniyle e, kendi çocukluğunun geçtiği köye giderek daha sonra yaşadıklarını teker teker hatırlamak ister. Ve bizzat o mekanın o ortamın içine girmek ister ki. E, belleği e, bu olayları çağrıştırırsın. Buna karşılık etrafındaki insanları tanımaktadır. Ve prosedür belleği denen beceri belleğinde etkilenme olmamıştır. Sadece kendisine ait kendine ait belleği etkilenmiştir. Ve bunu hatırlamak adına da e, doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği kazameye gitmek zorunda kalır. Evet değerli dostlar 3. özelliğe gelmek istiyorum. Senfin ve kendiliğin 3. özelliğine gelmek istiyorum. Bu da gövde senliği özelliğidir. Biliyorsunuz e, hepimiz zihinden bahsederken, davranışlardan bahsederken, duygulardan bahsederken, e, genellikle beyin diyoruz. Ve bunları beyinle izah etmeye çalışıyoruz. Hiç gövdeden bahsetmiyoruz. Bu bize kartezyen düşüncenin e, bir mirasıdır. karttan beri çok net olarak zihin ve gövde ikilemini yaşıyoruz. Ve e, gövdenin ölümlü, e, fiziksel ve mekanik kanunlarla ait bir fenomen olmasına karşılık... ...zihnin bu kanunların dışında çalışan ve gövdeden bağımsız olabileceğini söyleyen e, bir düşünce biçimi geliyor o zamanlardan beri. Ve nörobilimde de insan davranışlarını, duygularını e, açıklamaya çalışırken çoğu zaman beyinden başlayıp beyinle bitiriyoruz. Oysa son yıllarda e, beyin ve gövde, beden, bütünselliğinin e, karşılıklı etkileşim içinde olduğunu ve e, hiçbir zaman bunların birbirinden ayrılamayacağını e, bize söyleyen <gülüyor> örnekler ortaya çıkıyor. ve Dolayısıyla biz de bu kartezyen tavramızı e, mümkün olduğu kadar eleştirip e, bir bütünlük içinde e, insanı ele alıp ve bunun içine de gövdeselliği yerleştirmemiz gerekiyor. Kimi durumlarda insanın kendi gövdesine yönelik algılarında garip etkilenmeler oluyor ve e, hatta bizi son derece şaşırtan ve ürperten tablolar ortaya çıkabiliyor. Bunlardan bir tanesi yine bir hastanın ağzından ifade etmeye çalışırsak doktor kolumu gövdenden ayır lütfen. Başlangıçta psikolojik orijinli olduğuna inanılan ve açıklanmasında da Freudyen görüşlerin ağırlık taşıdığı söylenen bu tür bir fenomenin nörolojik orijinli olabileceğine dair iki tane gözlem var. Bu gözlemlerden önce belki açıklamamız gerekiyor kişinin kendisine ait gövdenin bir parçasının kendisine ait olmadığını artık iddia edip bu parçadan kurtulması ile ilgili bir tablo bu yani gövdesellik e, fenomeninin zihinde bozulması ile ilgili bir örnek evet bu fenomenin ...artık nörolojik orijinli olabileceğine e, dair gözlemlerimiz var. Birincisi, bu vakaların... ...üçte ikisinden fazlasında... ...sol yandaki uzuv söz konusu. Yani insanların gövdelerinden... ...ayrılmasını istediği, kendi uzvu olarak tanımadığı... ...yabancıladığı ve... Bu yabancı uzvun kendi gövdelerinden ayrılmalarını istediği uzvun tarafı sol. Bunun böyle olması bizim daha önceden bildiğimiz nörolojik bir fenomeni hatırlatıyor. Bunun adı somato parafreni. Nedir? Bu durumda hastalar sağ beyin ...etkilenmesine sahiptirler. Bu bir inme olabilir... ...bir tümör olabilir... ...bir travma olabilir. Bunlar sonucu... ...ve sol taraflarında... ...felç oluşmuştur. Sağ beynin... ...dikkat, oryantasyon... ...ve... ...gövdesel... ...tespitlerle ilgili... E, ...özelliğinden dolayı... ...bu hastalar... ...sol taraflarındaki olan felci... ...inkan ediyorlar. Kabul etmiyorlar. Ve üstüne üstlük... ...felç olan tarafın... ...çoğunlukla da kolun... ...kendilerine ait olmadığını... ...söyleyip... ...bu konuda ısrar ediyorlar. Yani... ...şöyle bir spektrum... ...belki kurulabilir. Beynin sağ tarafına... ...bir şey olduğunda ve sağ tarafının da özellikle gövde şeması ile ilgili algılarla ilgili tarafında bir şey olduğu zaman bu tabi oluşan şeyin yoğunluğu ondan sonra şiddeti dahil olmak üzere öncelikle bir ihmal oluşuyor. Sağbeye'nin dikkat ve oryantasyonla ilgili ee, baskın rolünden dolayı. Dikkat sarsıldığı için bir ihmal oluşuyor. Bu ihmal sol tarafa uygulanan uyaranların fark edilmemesi tarzında, sol taraftan yaklaşan cisimlerin görülmemesi tarzında bir sonuç doğurabilir. Ama olay biraz daha şiddetliyse bu ihmal giderek inkara doğru gidiyor. Yani ihmal ettiğini bu sefer hasta inkar etmeye başlıyor. Örneğin, benim sol tarafımda felç yok diyor. O gövdesel fenomene karşı bir inkar mekanizması gelişiyor. Buna karşılık biraz daha şiddetli ve geniş olaylarda ve yine gövde algısıyla ilgili bölümlerin etkilenmesinde bazı sağ beyin etkilenmeleri inkarın ötesinde o gövde yarısının kişinin kendi gövde algısının bir parçası olmadığını söylemeye başlıyor. Dolayısıyla ee, dikkat azlığından ihmale ihmalden inkara doğru giden bir ee, derecelendirme bir etkilenme spektrumu olduğu söylenebilir. Bunların da sağ beyin etkilenmesi sonucu ortaya çıktığını söyleyelim. Nörolojik olduğuna dair ikinci fenomen ise hastanın kesilmesini istediği mesela kolunu kestirmek istiyor. Kendisine ait olmadığı için bir an önce ondan kurtulmak istiyor. Kesilmesini istediği seviyenin alt tarafına dokunulduğunda büyük bir yanıt elde ediliyor beyinde. Bu yanıtta galvanik deri yanıtı ismi verilen tetkikle Elde edilebiliyor. Nörobilimci Ramachandran buna alarm zilinin çalması diyor beyinde Üst tarafa dokunulduğunda ise bu tür bir yanıtın oluşmadığını görüyoruz. Bu tabloya apo temnofili ismi veriliyor. Apotemnofili nedeniyle bir uzvun aidiyetine, varlığına karşın istenmemesi olgusunu biz öncelikle geçmişten beri psikiyatrik olarak kabul edilen ama artık nörolojik hastalıklar arasında sayılan bazı sendromlarda da görebiliyoruz. Değerli dostlar, bir solup edersiniz. Ben bu hafta Saravon'dan e, iki parça takdim etmek istiyorum. Önce Misti. <Gülüyor> and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding knowing my right foot from my left, my hat from my glove, I'm too misty and too much in love. dostlar apotemnofili denilen kendine ait kendi parçası olan bir uzvun bir bölümün istenmemesi ve ondan kurtulmaya çalışmak fenomeni daha çok sağ beyinle ilişkili demiştik ve onun gövde ile ilgili bölümleriyle ilgili demiştik ve bu fenomenler eee Yüzlerce yıl boyunca çok değişik şekillerde yorumlanmışlardır. Biraz önce söylediğim gibi tarihsel gelişim içinde sosyal bilimler ardından davranış bilimleri daha sonra beyin bilimleri nöre geldiğine göre bu fenomenlerin değerlendirilmesinde sosyal bilimlerden önce inançların <gülüyor> inançların gösterdiği yaklaşımların etkileri olmuş. Böyle garip fenomenler gösteren insanlar e, şeytan olarak kabul edilmiş. Yakılmış. E, ücra köşelere atılmış. Ve türlü çeşitli eziyetler görmüşlerdir. Oysa bugün onların beyin hastası olduğunu biliyoruz. Davranış bilimleri bu tür fenomenleri davranışçı mekanizmalarla açıklamayı e, denemişlerdir. Ve onların da başında tabii ki her taşın altından çıktığı gibi Freudiyen yaklaşımlar söz konusudur. Ama biz bugün e, bu tür fenomenlerin açıklanmasında örneğin bir gövdesellik fenomeninin açıklanmasında Sabey'in diyoruz. Sabey'in özel bir bölümü diyoruz ve bunları örneğin bir emar çektirerek bazı detektörler yaparak örnekleyebiliyoruz neredeyse gündelik olaylar şeklinde görebiliyoruz ve bunun e, bir şey olarak e, bunun bir sonucu olarak daha önceki dönemlerde psikiyatrik olarak kabul edilen ve psikiyatriye ait oldukları söylenen kimi sendromlar, yavaş yavaş bunlar nöroloji, nörobilim tarafına geçmeye başlamıştır. Ve e, denilebilir ki artık e, dinamik açıklamalar dışında tıp branşı olarak bahsedilmesi gerektiği zaman e, psikiyatrin özelliği biyolojik temelinin sorgulanması artık onun tek başına anmamızı değil, psikiyatri olarak anmamızı gerektiriyor. Mesela eskiden beri bu gövde algısı ve başkalarınınla ilgili algılar konusunda psikiyatrik olarak kabul edilen sendromlardan bir tanesi de kapgras sendromu denilen sendromdur. kapgras sendromu kişinin yakınlarının onlara tıpatıp benzeyen yabancılarla değiştirilmiş olduğu sanrısı olarak değerlendirilebilir yani kişi en yakınlarının aslında onlar olmadığını onlara tıpatıp benzeyen yabancıların onların içine girdiğini ve onlarla yer değiştirdiğini iddia edebilecek bir zihin yapısına sahip olabiliyor e son derece ürpertici bir şey bunun da son yıllarda sosyal davranışlarımızla ilgili ve algılarımızla ilgili beyin bölümüyle alakalı olduğu frontal lob denilen ön lobla ve o ön lobun ön bölümüyle alakalı olduğu ortaya çıkıyor yavaş yavaş bunun dışında bazı transseksüel vakalarda kişinin kendine ait olan cinsel organı istememesi olgularıyla da karşılaşıyoruz. Bunlar da gövdesellik bakımından benzer mekanizmalar gibi geliyor ve benzer açıklamalar bu konuda yapılabilir. Ve yine bir e, hastanın ve etkilenen kişinin ağzından ifade edilmesi gerekirse doktor yanlış bir gövde içinde hapsolmuş durumdayım. Kendiliğin self'in tabi ki cinsel bir yanı da var. Genellikle bir seks'e ait olduğumuzu düşünürüz ve başkalarının da bizi öyle görmesini isteriz. Erkekken kendisini kadın gibi düşünenlerin çoğunda penislerinin az geliştiği ve gereksiz olduğu düşüncesi varken kadınken erkekmiş gibi düşünenlerin kendine çoğunda hayalet penis ve onun ereksiyonu algısı vardır. Gövdesellik özelliğinin dışında selfie'in kendiliğin özelliklerini sırasıyla saymaya çalışıyorum. Kişinin kendine özelliği bir özellik taşıması. Nevi şahsına münhasır bir e, varlık olması özelliği. Bu privacy olarak da adlandırılıyor. Bu özellikle e, yine e, sosyal bilimler, davranış bilimleri ve nörobilim üçlemesi içinde giderek beyindeki mekanizmaları daha net ve anlaşılır bir şekilde ortaya çıkan bir özellik. Bizim kendimizi kendimize ait olan bir varlık olarak kabul etmemiz ve başkalarından bu manada ayırmamız aslında başkalarını da bizden farklı olarak algılamamız Beyindeki Üç mekanizma Sayesinde olabiliyor Bunlardan birisi Bu programda sık sık sözü edilen Aynı nöronlar ismi verilen Ve Empatinin beyinde temelini teşkil eden Sosyal ilişki kurmanın Beyinsel mekanizması olarak Kabul edilen Bir yapı Aynen onlar. Biz bir şey yapmadan, karşımızdakiler bir şeyler yaparken, bir takım eylemler içindeyken veya e, tavırlar gösterirken, o tavırların değerlendirmesini, muhasebesini yapıyoruz ve ona göre bir tavır belirliyoruz kendimizde. Bunu bir şekilde kopyalama mekanizması... ...ve taklit mekanizması olarak da... ...değerlendirebiliriz. Bunlar... ...ayna nöronlar sayesinde oluyor beyinde. İkincisi... ...bu aynna nöronlara... ...bir şey olduğu zaman... ...ve on, bu mekanizmaya bir şey olduğu zaman... ...otistik spektrum adı verilen... ...ve sosyal ilişki kurma... ...problemlerini... ...ve empati kurma problemlerini yaşadığımız tablolar ortaya çıka, çıka, e, çıkabiliyor. Eskiden tek bir e, klinik tablo olarak kabul edilen e, otizm şimdi bir şemsiye kavramı olarak kabul ediliyor. Örneğin Asperger sendromu bu şemsiyenin içinde olan ve çocukların değerlendirilmesinde sık sık gündeme gelen bir sosyal davranış bozukluğu. Bunların ortaya konmasında bizim kendimize özel bir varlık olarak kendimizi algılamamızda beynin ön lobları, frontal loblar ve bunun limbik sistemlerinden duygu ve bellekle ilgili sistemle ilişkili olan insula isimli parçası hayati anlam taşıyor. Değerli dostlar, ...bir ara daha verebilir miyiz? Yine Saravon diyoruz. Are you Are you certain? <Gülüyor> Evet değerli dostlar. <gülüyor> Frontal loblar diyorduk bize biz olma özelliğini kazandıran ve bizi diğerlerinden ayıran kendini algımızı yaratan beynin önündeki loblar ve aynı zamanda ironik bir şekilde de ...bizim diğerleriyle ilişki kurmamızı sağlayan, empati mekanizmalarımızı yaratan beyin bölümleri. Frontal lobların bu işlerle ilişkisi 1850'lerden beri biliniyor. Bu programda sık sık adı geçen bizim bir temel e, başlangıç vakamız... ...var... ...fineas e, cage... ...bir Amerikalı... ...kömür madeni işçisi... ...ve bir... ...dinamit patlaması sonucunda... ...ee... ...elmacık kemiğinden... ...giren bir demir çubuk... E, ...karşı tarafın ön... ...beyin bölümünden, kafatası bölümünden çıkıyor... ...koluna bacağına bir şey olmayan... E, ve ayağa da kalkabilen e, Finans Tamamen farklı bir kişi haline dönüşüyor Bu yaralanma sonucunda Ve Şimdi çok iyi biliniyor ki Finans'ın e, Kafatasına saplanan Demir çubuk Biraz önce sözünü ettiğim Beynin ön bölgeleri Ve insula dediğimiz bölgeyi Parçalayarak Çıktı, çıktığı zaman finans no longer finans. Yani artık ee, finans değildi. Bu denli çarpıcı bir örnek bizim diğer örneklerle de bütünleştirilerek kimlik algımızı ve özellik algımızı beynin hangi yapılarıyla ilişkilendirebileceğimizi bize söylüyor. Yine kendilik ve self özelliklerinden e, bir başkası da sosyal ilişkilendirme ve anlam kurma ve anlam yükleme ilişkisi. Ki bu anlam yükleme ilişkisinde e, yanlış anlamlar yükleme yanlış ilişkilendirme... ...sendromları... ...ismi verilen... ...bir takım sendromlarla... ...karşılaşıyoruz. <gülüyor> Artık beyin hastalığı kabul edilen... E, ...tablolar bunlar. Örneğin bir hastanın ağzından tekrar... ...söylememiz gerekirse... ...doktor, bu benim annem değil. Ve burada... ...iki tablo karşımıza çıkıyor. Bunlardan birisi... <gülüyor> biraz önce sözünü ettiğimiz Kapkras sendromu. Yani kişinin yakınlarının onlara tıpatıp benzeyenlerle değiştirilmiş olduğu konusundaki sanrısı. Bu tabii ki çok ciddi bir yanlış ilişkilendirme ve böyle olduğuna inanıldığı için de Kişi en yakınlarından şüpheleniyor. Onların yabancı olduğuna hatta kendisine zarar verebileceğine inanıyor. İkinci özellik ise yine burada zaman zaman sözü geçiyor. Prosopagnosi yani yüz tanıma bozukluğu. Birçoğumuz <gülüyor> Oliver Sacks'ın Karısının şapka sanan adam'' e, romanını biliyoruz. Karısını şapka sanan adam aslında bir prosopagnozi hastası. Universitaks uzun süren nörologluk deneyimleri içinde son derece etkileyici, bazı vakalarla ilgili kitaplar yazan önemli bir popüler bilim, romancısı. Ve burada da <gülüyor> birçok bellek işlemimiz korunduğu halde özellikle yüzleri anlamlandırma ve yüz tanıma ile ilgili problem ortaya çıkıyor. Eski Yunanca prosopon yüz bilgisi bunun bilgi, bilme ve bunun olmaması agnozi, prosopagnozi dediğimiz zaman önceden bilinen yüzlerin bilgisinin kaybı <gülüyor> olarak söylenebilir. Kolaylıkla tahmin edebileceğiniz gibi canlandırabileceğiniz gibi gözünüzde yüz bir ee, bölümleri arasındaki ilişkilerle anlam kazanan ve uzayda mekanda o bölümlerin yerleşmesiyle bizim zihnimizde kalıcılık gösteren bir bütünlük. Yani biz bunun dediğimiz zaman yüzün neresinde burnu görebileceğimizi göz dediğimiz zaman yüzün neresinde gözle karşılaşacağımızı dudak, çene bunlar yüzün neresinde karşılaşacağımızı hiç bilemediğimiz erkenlikteki dönemlerden biri biliyoruz. Görsel belleğimizle. Ve bunların birleşmesi birçok insanda benzer özellikler yaratıyor. Ama biz bu benzer özelliklerden bazılarını kendi tanıdıklarımızın yüzü olarak tanıyoruz ve değerlendiriyoruz. Çünkü orada o bölümleri ve parçaları Kişinin davranışları ile ilgili, duygusal e, özellikleri ile ilgili bilgilerle bütünleştirilmesi o yüz e, bölümleri arasındaki ilişkiye anlam taşıyor ve biz yüz bilgisine sahip oluyoruz <gülüyor> tanıdığımız insanların. Bu açıklamayı yapma nedenim sizlerin de e, bunun beynin neresiyle ilişkili olabileceğini tahmin etmenizi. Sağlamak. Uzay diyoruz, mekan diyoruz, <gülüyor> ondan sonra dille ilgili bir şeyden bahsetmiyoruz, bölümler arasında yerleşimlerden bahsediyoruz. Yani ne diyoruz? Daha çok sağ beynin özellikleri ve ilişkileri içinde yapılan değerlendirmeler diyoruz. Çünkü biliyoruz ki beynin sağ tarafı, hem duygusal hem büyük fotoğrafı gören bir özellik taşıdığı gibi aynı zamanda uzay mekan ilişkileri konusunda da uzman. Dolayısıyla yüz tanımamızın birebir sağ beyinle ve sağ beynin görsel mekansal bölümleriyle ilişkisi var. Bazı ee, araştırmacılar bunun tek başına yetmediğini buna sol beynin benzer bölgelerinin de eklenmesi gerektiğini söylüyorlar ama hiç kimsenin tartışmadığı konu bunun içinde sağ beyin etkilenmesinin çok özellik taşıdığı. Evet. Diğer sosyal ilişkilendirme ve anlam yükleme <gülüyor> bozukluklarından bir tanesi kendini çiftleme. Yani kendini çift varsayma yine bir hastanın ağzından doktor diğer ben nerede? Üçüncü bir tablo Fregoli sendromu. Yine önceden beri psikiyatrik salınan, daha sonra nörolojik olduğu ortaya çıkan sendromlardan bir tanesi. Bu da biraz önce sözünü ettiğim Kapkras sendromunun <gülüyor> e, tersi aksi bir sendrom sayılabilir. Yani yine bir hastanın ağzından doktor herkes teyzeme benziyor. Kapkıras'ta e, kişi en yakınlarının içine yabancıların girdiğini ve suret olarak yakın görünmelerine rağmen yabancı olduklarını söylerken Fregoli sendromunda bu sefer yabancıları yakınlarına benzetme yanılgısına sanrısına düşer. Bunların hepsi artık beyin hastalıkları sonucunda ortaya çıkan sendromlar olarak kabul ediliyor. Peki, serf ve kendiliğin özelliklerinden devam etmeye çalışıyorum burada da karşımıza özgür irade özgür iradenin gerçekten var olup olmadığı yüzyıllardan beri tartışılan bir fenomen tabii ki önce felsefede sosyal bilimler içinde daha sonra davranış bilimleri içinde <gülüyor> ve en sonunda nörobilim içinde tartışılan bir konu Acaba beyin özgür irade organımız mıdır? <gülüyor> Bu sorunun yanıtı genellikle nörobilimciler tarafından, ilgili nörobilimciler tarafından şüpheli olarak karşılanıyor. Hatta bazıları beynin özgür irade organı olmadığını, ancak böyle bir veh vehim içinde olduğunu söylüyorlar. Hatırlarsınız, geçen haftaki programda özellikle sol beynin geçen programda daha doğrusu sol beynin kendi rasyonelite ve matematikselliği içinde sürekli gerekçe uydurduğunu ve gerekçeye de uydurduğu gerekçeye de inandığını söylemiştim. Araştırmacılar aslında özgür iradenin de böyle bir şey olduğunu söylüyorlar. Yani biz özgür irade taşıdığımızı düşünüyoruz. Ama bu irade gerçekten özgür bir irade değil. Çünkü beyin özgür irade varsayılan özgür irade olarak kabul edilen kararı vermeden önce bilinç düzeyine yansımayan bir hazırlık içine giriyor ve bu hazırlıktaki e, oluşanlar bilinç düzeyine çıktığı zaman bizde özgür iradeymiş gibi görünüyorlar. Yapılan araştırmalar <gülüyor> bu bilinç ötesi, öncesi e, zihinsel hazırlığın beyindeki hazırlığın 500 milisaniye gibi bir süre önceden başladığını, yani böyle bir süre içinde bizim karşılaştığımız olaylar, insanlar, görüşler, her neyse onlarla bir ilişki kurduğumuzu ve 500 milisaniye veya 1 saniye sonra vereceğimiz kararda bu ön hazırlığın çok önemli olduğunu ve onun etkisiyle bu kararı verdiğimizi söylüyorlar. Ama bu bizim bilinç düzeyimize yansımıyor. Eğer beyin elektriksel bir organsa ve elektriksel olaylar bir canlı fizyolojik bir e, zeminde ceryan ediyorsa bunun bir eşik sorunu olduğunu da söyleyebiliriz. Belli bir eşiğe gelmeden önce zihinde oluşan olaylar tam bilinçli olarak algılanmıyorlar. Ee, bu eşiğin geçilmesi durumunda algılama başlıyor. Biz her şeyi bu algıladığımız şeyin e, algıladığımızın üzerine kuruyoruz. Bunun çok kaba sayılabilecek örneklerinden bir tanesi de uyku ve uyanıklık arasındaki e, şeylerdir. İkinemdir. Tabii ki özgür irade öncesi e, verilecek karar hazırlıkları uyku gibi çok büyük bir değişiklik içinde olmuyor ama biz bir bakışımızda e, bir davranış algılamamızda biraz sonra vereceğimiz kararın öncülünü kendi zihnimizde yaratıp öyle karar veriyoruz. Yedinci özellik ...kendiliğinin farkındalığı... ...bunu zaten değişik açılardan... E, ...söz etmiştik... ...özellik bölümünde de ayrıca... ...sözünü etmiştik... ...bilinç... ...kendi farkında... E, ...olduğu zaman... ...kendiliğinin farkında olduğu zaman... ...başkalarıyla... ...ilişkisini... ...daha net düzenleyebiliyor... ...ama... ...özellikle frontal lob denilen... ...lobun... ...olaylarında ve Phineas Gage'i tekrar hatırlayarak o tarz bir etkilenmede... ...bizim kendimizde başkaları arasındaki fark ortadan kalktığı için... ...kendiliğin farkındalığı da ortadan kalkıyor. Ve dolayısıyla bireysel davranış, self davranışı, kendilik davranışı diye bir şey de kalmıyor. Değerli dostlar... <gülüyor> birkaç programdır yürütmeye çalıştığımız self, kendilik e, fenomeninin e, nörobilimdeki karşılıkları ve şu ana kadar elde ettiğimiz e, bilgiler çerçevesinde e, nörobilim açısından ne anlama gelebileceğini sorgulayan e, bu son programda sonuna geldi. Ben ilk e, Tekrar ilginizde teşekkür ediyorum ve hepinize iyi günler diliyorum. Açık beyin. My brain Nöro felsefe, Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbit.